Edebiyat Güncesi İstanbul Eczacı Odası Edebiyat Kulübü'nün hazırlayıp sunduğu Edebiyat Güncesi başlıyor. İyi akşamlar sevgili meslektaşlarım ve çok sevgili yardımcılarımız. Bugünkü Edebiyat Güncesi'nde... Çok önemli bir edebiyatçı Tahsin Yücel'i sizlerle paylaşacağım. Ee, kısaca hayatından bahsetmek gerekirse kunduracı olan Ahmet Yücel'in ile Nuriye Hanım'ın oğlu. 1933 yılında Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde doğmuş. İlk örnümünü burada tamamladıktan sonra 1945'te İstanbul'a gelmiştir. Tahsin Yücel 1953'te Galatasaray Lisesi'ni, 1960'da da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyat Bölümünü bitirmiştir. Fakülteyi bitirdikten sonra e, orada kalmayı tercih ederek 1969'da doktorluk, 1972'de doçentlik, 1978'de de profesörlük ünvanlarını almıştır. 2000 yılına kadar... E, eğitimciliğine devam ettikten sonra e, emekliliğe ayrılmış. Şu anda İstanbul'da e, iki kızı ve eşiyle beraber yaşamaktadır. Tahsin Yücel hikaye, roman, çeviri, deneme, inceleme ve eleştiriyle yüzden fazla kitabı imza atmıştır. Henüz Galatasaray Lisesi'ndeki öğrencilik günlerinde Varlık Dergisi'nin yıllık mahiyetindeki Yeni Hikayeler kitabında iki öyküsü basılmıştır 1950 yılında. Eee Önemli bir gösterge bilimci, çevirmen ve müzbin bir jüri üyesi olarak tanımlanabilir. Çünkü pek çok e, seçkide de eserlerin seçilmesinde rol almış ve pek çok e, Arman e, Hikaye Armanı e, kurullarında da seçici olarak rol almıştır. Gençliğinde üç isimli Yaşar Nabi Nayır ve eee Algirdas-Julian-Gremias arasında gidip gelmiş Balzac ondan soruluyor Çünkü neredeyse bütün eserlerini Türkçe çevirmiştir Balzak'ın Yaza yaza okuya okuya bir roman kahramanı gibi müzikleşmiş. Nitekim kendi görmez adam rakabını takmıştır Çünkü kuyrukta beklerken bile de Sen nereden kaydın araya diye çıkışırlarmış ee, Tahsin Yücel'in en önemli özelliklerinden biri Romanlarında, hikayelerinde, denemelerinde öz Türkçe kelimeleri kullanmaya dikkat etmesi, gayet etmesi. Ee, örneğin Burjuva kelimesinin karşılığı olarak Kenter'i ısrarla kullanmakta. Mutlak yerine saltık, hedef yerine erek gibi öz Türkçe kelimeler e, kullanmasıyla dikkat çekiyor. Benim de yeni öğrendiğim bir şey aktöre ahlak demekmiş. Ve e, eserlerinde ahlak yerine genellikle aktöre deyimini kullanıyor, terimini kullanıyor uluslararası alanda bakıldığında da yapısalcılığın ilk temsilcilerinden e, hatta yapısalcılığı kuran bir yazarın öğrencisi Albert Kavun'un hemen hemen tüm romanlarını da Türkçe'ye kazandırmıştır katkılarına bakacak olursak Tahsin Yücel'in e, Tahsin Yücel çalışmalarına öykücülükle başlıyor ilk öyküsü dert çok hem dert yok Bir derlemede yani yine yeni, yeni hikayeler derlemesinde 1950 yılında yayınlanmış Daha sonra da varlık Seçilmiş hikayeler Yeryüzü Beraber ve Mavi gibi dergilerde öyküleri yayınlanmaya devam etmiş Bu dönemlerde kullanıldığı, Kullandığı yalın dil Kullandığı modern sözcükler Anadolu insanına yaklaşımdaki tutarlılık Ve anlatımdaki ustalık dikkat çekici Behçet Necati gibi gibi isimlerden yorumlar almış Uçan daireler Hane Yaşamalı ve Düşler'in ölüm adlı öykü kitaplarını yayınlayarak kariyere devam eden Yücel bu kitaplarda kendi geçmişinden bazı öğeler kullanmış. Bunları ele alırken oldukça karamsar ee, Tahsin Yücel ancak daha sonraları bunu dönemin akımlarından etkilenerek yaptığını belirtmiş. Bu kitaplarla daha çok tanınmaya başlayan Tahsin Yücel 1970'li yıllara gelindiğinde öncelikle yaşadıktan sonra ve dönüşüm kitaplarıyla daha sonra da vatandaş ve ben ve öteki kitaplarıyla tarzında bir değişiklik yapmış. Bu tarzda daha derin kişilikler yaratıp çevreyle daha az ilgilenmeye başlamış. Bu kitapları konusunda karışık yorumlar almış Yücel. Daha sonra kariyerine Komşular adlı kitabı ile devam etmiş. Bu kitabın konusu diğerlerinden farklı olarak insanların politika hakkındaki görüşlerinin eleştirisiymiş. Fethin bu kitabındaki bir öyküsünü bir başyapıt olarak da değerlendirmiş. Tahsin Yücel öykücünün yanında aynı zamanda bir romancı. Romanları Peygamberin Son Beş Günü, Mutfak Çıkmazı, Bıyık Söylencesi genel anlamda halka karşı ironik eleştiriler barındırır. Bunlardan peygamberin son beş günü fazla solcu bulunduğundan dolayı politik anlamda da eleştiriler almış tabi Öykü ve roman dışındaki eserlerine baktığımızda yazın, gene yazın ve tartışmalar adlarında iki deneme kitabı görülür. Bunlardan ilki genellikle kendi hayatından alıntılar içerirken ikincisi dilsel konuları alan polemikleri konu alır. Aynı zamanda Türkiye'ye gösterge bilimi tanıttığı çalışmaları da bulunmakta. Yurt içi ve yurt dışına ses getiren yazınsal incelemelerin yanı sıra hatır sayılır çevirileri de var. Ki birazdan çok kısaca bahsetmeye çalışacağım. Öykülerinden bazıları da İsveççe ve Fransızca'ya çevrilmiştir. Ödüllere ve ünvanlarına geçmeden önce Can Yayın Evinden çıkan Golyan Devrimi adlı bir öykü kitabındaki bir öyküyü sizlerle paylaşmak isterim. Öykümüzün ismi Baba. Baba ile oğul en az on dakikadır susuyor, arada bir içlerini çekiyor ya da birbirlerine bakarak gülümsüyorlardı. Altı yıldır görüşmemiş olmalarına karşın birbirlerine söyleyecekleri her şeyi yarım saat içinde bitirmişlerdi sanki. Sonunda Halit Elisaydi Bey birkaç kez öksürdü. <gülüyor> Düşünüyorum da, diye başladı. Düşünüyorum da ölüm de bir işe yarıyor bazı bazı. Hami Elisaydi gözlerini babasına dikti. Ölüm mü? Nasıl yani? Baba sen ne demek istiyorsun Allah aşkına? Diye sordu. Halit Bey gülümsedi. Nasıl olacak? Ne demek istediğim açık dedi. Altı yıldır seni göremiyorduk. ne olmamış olsaydı daha kaç yıl göremeyecektik kim bilir. Belki de hiç görüşemezdik. Hami Elisadi de gülümsemeye çalıştı. Biliyorsun oralarda köpekler gibi çalıştırıyorlar adamı diye yanıtladı. Sonra çocuklar Ayşe'nin hastalığı. Gene de dedenin cenazesine koşup geldin dedi Halit Bey. Arkasından da Bas bayağı güldü. Evet öyle. İşte atacaklarını da bilsem koşup gelirdim. Bilirsin dedemi çok severdim ben. Şöyle böyle değil. Gerçekten çok severdim. Evet biliyorum babandan bile çok. Duyduğuma göre sürekli mektuplaşıyor musunuz da? Evet dedemle yıllardır mektuplaşırdık. Onca yaşına karşın hiç geciktirmeden yanıklardı mektuplarımı. Ne yazardınız ki birbirinize, nelerden söz ederdiniz? Her şeyden? İki genç gibi mi? Evet, iki genç gibi. Neden hep genç kalmıştır bence? Yüreğiyle mi? Yüreğiyle de, kafasıyla da. 84 yaşında bile. Evet, 84 yaşında bile. <gülüyor> Çok güzel. İkisi de gözlerini önlerine dikerek sustular. Öyle dalıp gittiler bir süre. Biri babasının, biri dedesinin anılarına daldı. Yani değişik görüşler altında, değişik oluntular içinde de olsa... ...ikisi de Nafiz El-Saidi Bey'i düşündü. Bir süre sonra Halit Bey uyuklamaya başladı. Hami el Saidi elini omzuna bastırarak usulca sarstı. Gözlerini açıp şaşkın şaşkın kendisine bakmaya başlayınca da... ...birden kafama takıldı. ''Dedemin ölüm gününü nasıl saptadınız?'' diye sordu. Halit Elsadı önce ilkildi sonra gülümsedi. "Çok kolay." diye yanıtladı. Nasıl bir hesap adamıydı bilirsin. Evinde her şey tükenmedikçe yeni bir alışverişe çıkmazdı hiçbir zaman. Bu kez de öyle yapmış ve üç koca poşetle dönmüştü. Ama yıllardır yaptığı gibi ...aldıklarını kilosu, gramı fiyatıyla ünlü defterine geçirmek üzere... ...pişlerini masanın üstüne bırakmış... ...sonra poşetler alıp mutfağa getirmek üzere giriş kapısına gelmiş. Orada yere yakılmış. Kısacası dedenin ölüm tarihi kesinlikle 29 Nisan. Saat de yaklaşık olarak makbuzlardan çıkarılabilir. Mayıs'ın 23'ünde de gömülecek. Evet öyle. Dedenin bahşiş vermek gibi bir alışkanlığı olmadığı için... Postacı değişik makbuzlara ve senin mektubunu apartmanın girişine bırakmış. Kapıcı ve komşular da ancak daireden dışarı ağır bir koku yayılmaya başlayınca kötü bir şeyden kuşkulanır olmuşlar. Ama bu adamın işi belli olmaz deyip bir gün daha beklemişler. Koku korkunç. Evet çok korkunç bir şeydi. Ben böylesine pis bir kokuyu ömrümde duymadım. Halan daha apartmanın girişinde övürmeye başlamıştı. Halit Bey, olayı anlata anlata, kendisi için iyice sıradanlaştırmışa benziyordu. Ama Hamiye-i hem olay hem sıradanlaşmışlığı karşısında donup kalmıştı. Bir süre hiçbir şey söylemeden önüne baktı. Sonra birden gözlerini babasına dikti. Peki, bu 20 günü aşkın süre içinde ne sen, ne halam, ne Cahit, ne Sait amcam bir kez olsun kapısını çalmayı, hiç deyse bir telefon etmeyi düşünmediniz mi? diye sordu. Halit Bey kaşlarını çattı. Bu ne biçim soru böyle dedi. Bizi suçluyor musun yani? Hayır hayır kimseyi suçladığın yok dedi Hamelsar'da. Soruyorum yalnızca. Halit Bey kaşlarını çattı. Ters ters baktı ona. Soruyormuş. Yalnızca soruyormuş diye inildi. Bir sor da ben sana sorayım. Kendisi neden hiçbirimizi aramamış acaba? Poşetleri boşaltmadan düşüp öldüğünü sen söylüyorsun. Evet doğru. Doğru. Ama istese daha önce arayabilirdi Bir sağlık sorunu varsa bize söyleyebilirdi Peki sizler dedim çok sevdiğini bildiğim çocuklarısınız Hamiciğim ta Londra'dan dedenin cenazesine değil de bizi suçlamaya gelmiş gibi konuşuyorsun Dedi Halit Bey Sesini de baya yükseltti Evet oğlumsun senden gizleyecek değilim Aramız limoniydi biraz Annemin ölümünden beri dördümüzde uzak duruyorduk ondan Evet biliyorum dedi Hami Erisade Biliyordu babaannesinin ölümünden en fazla bir ay sonra dört kardeşin dördü birden büyük babasını görmeye gelmiş Gelir gelmezde oturmakta olduğu kocaman daireyi satarak daha alçak gönüllü bir semtte küçük bir daire alıp oraya yerleşmesini Kalan parayı da dördü bölünüp paylaşılmak üzere kendilerine vermesini istemişlerdi Hiçbirinin bu paraya gereksinimi yoktu Üstelik annelerinin yıllarca bu evin düşünü kurduğunu, babalarının da onun düşünü gerçekleştirmek için memleketteki evini, bahçesini ve tarlalarını sattığını, üstüne üstlük borca girdiğini, borcunu ödeyebilmek için düzene yakışmayan davalar aldığını da, bu evde eşiyle ve kendiyle çok mutlu olduğunu da, eşinin ölümünden sonra en küçük nesnenin bile yerini değiştirmeden bu evde tek başına ama sevgili eşi az sonra dönecekmiş gibi yaşadığını da biliyordu. İçini çekti. Şimdi artık istediğinizi yaparsınız dedi. Halit Bey anlamlı bir biçimde gülümsedi. Dur bakalım daha önce bir işler çevirmediyse bilirsin dedenin işler hiç belli olmazdı dedi. Nasıl yani dedem ne işler çevirmiş olabilir ki diye sordu Hamel Say'de. Daireyi ve içindekileri birilerine satmış olabilir. Bizlere kalmasın diye herhangi bir hayır kurumuna bırakmış olması da olanaklı. Hami el-sadi bir yanıt vermemesi durumunda gecenin bir baba oğul kavgası bitebileceğini düşündü. Neyse artık uyuyalım dedi. Yarın zor bir gün olacak. Evet zor bir gün olacak diye onayladı babası. Zor bir gün olacak ama dedenin için hiç sorun yok. Hiçbir şey duymayacak nasıl olacak. Kokmayacak da adamlar kesin güvence verdiler. Gene de zor bir gün olacak bizim için. Zor ve masraflı bir gün. Ama ne olursa olsun anlımızın akıyla çıkacağız boşun içinden. Hamelizade bir cenazenin altından ananın akıyla çıkmanın ne anlama geldiğini pek kavrayamadı. Ama fazla araştırmadı da. Hem babasının en olayları bile birer serüven düzeni çıkarmasına alışıktı. Hem de yol yorgunluğu artık iyice duyuyordu ağırlığını. Bunun sonucu olarak dedesinin ölümünün acısı şimdi neredeyse herhangi bir sızın dönüşmüştü. Ertesi sabah kahvaltı masasının çevresinde toplandıklarında, yalnızca babasında değil, annesinde ve kardeşlerinde de saptadı aynı durumu. Bir zamanlar yakın bir arkadaş gibi her şeyini konuştuğu, her sorunu paylaştığı kız kardeşi Emine'ye de açıkladı izlenimini. Ne tuhaf, sanki iki saat sonra dedemizi gömecek değilmişiz gibiyiz dedi. Emine neredeyse şaştı gözlemine. Bundan doğal ne var dedi. Babam öyleli neredeyse bir ay oldu. ''Ama öldüğünü iki gün önce öğrendik. Hem de korkunç bir biçimde.'' diye atıldı Hami ''Bir buçuk iki saat sonra da gömeceğiz onu.'' Emine dudak büktü. ''Ama bunlar bir ay önce olmuş olmasını değiştirmez.'' diye yanıtladı. Hami el içini çekti. ''Haklısın değiştirmez.'' dedi. Bundan sonra hiç kimseyle duygularını paylaşmaya, paylaşmamaya çalıştı. Hiç kimseye soru sormadı. Kendisine yöneltilen sorulara da tek sözcüklük yanıtlar verdi. Sonra bir kaşede camiye gidecekleri saati bekledi Ortada babası sağında annesi solunda kendisi Cami altına girdiklerinde tabutun yakınında en az 40 kişi vardı Kendisi de annesi de iç Halit Bey'in koluna girdiler Ama Halit Bey ayrımına bile varmadı sanki Çok güzel çok güzel dedi Şimdiden bu kadar insan bir bu kadar daha gelirse cenaze başarılı olacak demektir Tam o anda iki kişinin daha avluya girdiğini gördü. Evet evet, üç gazeteye birden ilan vermenin sonucu görüyor işte, diye ekledi. Sonra oğlunun elini tutup sıktı. Görüyorsun, dedene karşı görevimizi hakkıyla yaptık, dedi. Tam o anda çelenkler ıştı gözle. Elinde olmadan gülümsedi. Yüksek sesle saymaya başladı. Hame el sahidi, babasının kolunu bırakarak yeşil çuhayla örtülü tabuta doğru yürüdü. Hemen önünde durdu, derin bir soluk aldı. Evet kokmuyor diye geçirdi içinden. Sonra kokmamasının nedenini anımsadı. Birden hıç kırmaya başladı. Öyle ayakta iki kolu iki yanında sarkmış durumda. Gözlerin önünde daha doğrusu beynin içinde dedesinin taş gibi donmuş cesedi. Bir dakika iki dakika üç dakika hiç kırdı belki. Sonra koluna bir el dokundu. Başını çevirdi. Cahit amcasının büyük oğlu Şemsin'in kendisine gülümsemekte olduğunu gördü. Tüm gücüyle sarıldı onu. Şemsi, şemsi, şemsi diye yeniledi. Gözyaşları daha da hızlandı. Şemsi kolundan tutarak kalabalıktan uzak bir köşeye götürdü onu. Bakıyorum İngiltere seni çok değiştirmiş, çok duygulu bir adam olmuşsun dedi. Gene de fazla abartmamak gerek. Ne de olsa 84 yaşındaydı. Burası İngiltere değil. Hame El elini tersiyle gözlerini kurladı. Bunun İngiltere ile ne, ne ilgisi var? Ben dedim çok severdim dedi. Sen sevmez miydin? Çocukluğumda çok severdim. Ama zamanla o korkunç bencilliği yüzünden... Onu en son ne zaman görmüştün? Yaklaşık iki yıl önce, Süheyla'nın düğününde. Hame el artık ağlamıyordu. Neyse, cenazesine geldin, dedi. Sem Şemsi hiç alınmadı. Cenazeye gelmek gerekir, bir görev bu. Hem aileye hem topluma karşı, diye yanıtladı. Sonra babasının, amcalarının ve bir takım tanıdıklarının oluşturduğu topluluğu gösterdi. Böyle herkesten uzak durmayalım. Hadi bizimkilerin yanına gidelim, dedi. Hame el elçâdi de uydu isteğine. Burada Halit Bey babasını övüyor, ülkesine ve görevine neden bağlı, nedenle dürüst, nedenle ölçülü, ailesine karşı nedenle sevecen ve bir insan olduğunu örneklerle anlatıyor. Kardeşleri, çocukları ve kim dostları da kendisini onaylıyor. Arada bir örneklerini örnekler ekliyorlardı. Hami El Saad'da kendisine iki topu, ilk topu, ilk resim defterini, ilk dolma kalemi, ilk bisikleti alan, ABC'nin harflerini ilk tanıtan ve kendisiyle saatlerce bir çocuk gibi oynayan güleç adamı düşünerek içleniyordu. Sonra kalabalık namaza durmak üzere tabutun gerisinde toplanırken, babası, amcaları ve oğulları da onlar izlediler. Ama Halit Bey iki adım attıktan sonra birden önünde durdu. Ben kılamayacağım dedi. Her yanım titriyor, bacaklarım da tutmuyor. Beni bir yerlere oturtun. Koluna yapışıp tüm ağırlıyla dayandı oldu. 3-4 metre ötedeki kanepeye doğru ilerlediler. Küçük kardeşçe koşup geldi. Babalarını otutturdular. el hadi gidip su bulmaktan söz etti ama o karşı çıktı hemen. Hayır hayır olmaz. Babamın cenazesinde su içmek mi?" dedi. Hemen arkasından da hıçkırmaya başladı. Hamelsayid şaşırdı. Gözlerini babasına dikti. Gerçekten ağlıyordu. Yüzünde zorlamanın en ufak iz yoktu. İkide birde ''Babacığım, zavallı babacığım'' diye ineliyordu. Hame Esadi yanına elişip elini omuzuna koydu. Ama o ayrımına bile varmadı sanki. ''Babacığım, meğer seni ne kadar çok severmişim'' diye inleyip duruyordu. Tabut, tabut omuzları alınıp cenaze arabasına götürülürken Hame Esadi sağından küçük kardeş sonundan koluna girip kaldırdılar. Halit Bey hep ağlıyor. ''Babacığım, babacığım'' diye iniyordu. Güçlükle üç dört adım attılar. Sonra belki de mezarlığa kadar hep böyle inleyeceğini düşünürken duktur bir sesle güzel bir cenaze doğrusu dediğini işittiler. Öyle dönüp kaldılar bir süre. Evet çok güzel bir cenaze diye sürdürdü Halit Bey. Bu kadarı ummamıştım doğrusu ama üç gazeteye birden ilan vermek bayağı işerdi. öyle değil mi? Öyle durup yanıt bekler gibi oğullarına baktı. Hameli Saati babasının baba ölümünün acısını duyması için cenazenin kalabalık olduğunu görmeye beklediğini düşündü. Hemen sonra da böyle düşündüğü için utandı, yüzünün kızardığını duyar gibi oldu. Daha bir sokuldu ona. Çevresine baktı, kendilerini arabalarına doğru giderken kalabalık dağılıp değişik yönlere gidiyordu. Babam mezarlıkta bu kalabalığı bulamayacak diye düşündü. Düşündüğü gibi oldu mezarlıkta. Halit Bey iki yolun arasında babasının mezarına doğru ilerlerken biraz kilosu, biraz değiş nedeniyle herkesin gerisinde kalınca açıklıkta gördü durumu. Mezarlığa kadar gelen dostların sayısı onu bile bulmuyordu. Akrabalar arasında da gelmeyenler çoğunluktaydı. Biraz canı sıkıldı ama çok durmadı üzerinde. Şu yaşadığımız günlerde tüm dost ve akrabaların bir cenazeyi mezara kadar izlemesini beklemek fazla iyimserlik olurdu. Ananın terini sildi. Hava da bayağı sıcak diye söylendi. Sonra birden Nafiz Bey'in yani babasının gene kokmaya başlamış olabileceğini düşündü. Çocuklar biraz çabuk olalım dedi. Sonra iki onun arasından sirılarak Kilosundan beklenmeyecek kadar hızlı adımlarla Babasının mezarına doğru yurdu Vardığında ceset apak kefenin içinde Mezarına indirilmek üzereydi Derin bir soluk aldı Hayır kokumoku yoktu Cesedin mezara indirişini dinginlikle izledi Mezarın dibine upuzun yatırmasından sonra Bedeninin kimi kabartılarını görünecek Başı döner gibi oldu ama Çabuk topladı kendini Bir kez daha ver gücüyle içine çekti havayı Gene hayır, Nafiz Bey kokmamakta hala direniyordu. Ta içinde mutluluğa benzer bir şeyler duydu. Babasının kokmamakta direnen cesedinin üstüne ilk topraklar atılırken nerede gülümse neredeyse gülümseyecekti. Biri önce omuzuna dokundu, sonra eline bir kürek verdi. Halit Bey hemen kaptı küreği, babasının üzerine bir yerlerini acıtmaktan korkar gibi usul usul toprak atmaya başladı. Bir, iki, üç, dört... 5. Önce küreyi toprağa daldırıyor, sonra da aldığı toprağı babasının üzerine boşaltıyordu. yaşımda hep bunu yapmış gibi, kaygısız, dinç, rahat. Bir küreyi elinden almasa, aynı devinimleri aynı biçimde sürdürecek, babasını tek başına gömecekti. Ama kürek elinden alınıp da başkasını kaldırınca, donup kaldığı olduğu yerde. 7-8 metre ötede, kadınların beklemekte olduğu yerin 1-2 metre açığında, Tek başına karalar giymiş bir hanım dikilmekteydi. Elinde bir Demet Akgül, kımaltısız mı kımaltısız bir heykel gibi. Halit Bey yumruklarını sıktı. Şimdi her şey anlaşıldı, yamırıldandı. Kardeşleri, oğulları, yeğenleri, çevresindeki dostlar şaşkın şaşkın kendisine bakıyorlar. Oysa karşıdaki herkesin ayrı duran kadına dikiyordu gözlerini. Hamil Saadi elini omzuna koydu, kulağına doğru eğildi. Baba ne oluyor böyle sana? sordu. Halit Bey önce çenesiyle sonra parmağıyla 7-8 metre ileride tek başına dikilen ufak tefek kadını gösterdi. Şimdi her şey anlaşıldı dedi. Hame Esadi babasının koluna girdi. Tamam tamam anladım dedi. Ancak tek anladığı babasının anladığını sandığıydı. Babası bu küçük kadının Nafiz Bey'in sevgilisi olduğunu, kuru görünümlü güzel ve geniş daireyi kendilerine bu kadın yüzünden vermediğini düşünüyordu. Düşünmekten de öte, kesinlikle inanıyordu buna. ''Hemen karar verme'' daha Hamelisade. Bununla birlikte mezar tümden kapatılıp üç çelenk üstüne bırakıldıktan sonra herkesin mezar başında yalnızca imamı bırakıp uzaklaşmaya başladığı sırada tepeden tırnağa karalara bürünmüş ufak tefek yaşlı kadının usulca yaklaştığını ve iki gözü iki çeşme akgülünü dedesinin ayak ucuna bıraktığını görünce babasının varsayımının en azından bir yanının doğru olduğunu Dedesinin belirli bir dönemde bu kadınla bayağı yakın bir gönül ilişkisi kurmuş olabileceğini, daha açıkçası kurmuş olması gerektiğini düşündü. Aynı anda gözleriyle yaşlı kadınlara, da Küçücük ayaklarının kısacık adımlarıyla şimdiden yola varmış olduğunu, yokuş aşağı ağır ağır yürüdüğünü görünce onun dedesine ilişkin bir giz olarak kalmasına boyun eğmek istemedi. Kardeşinin kulağına eğildi. Şu kadına konuşmaya çalışacağım, taksiyle dönerim dedi. Kardeşi arabasından anahtarlarını uzattı. Arabayı al. kadın binmek istemezse anahtarları üzerinde bırakıp gidersin dedi İyi fikir dedi hamile Sade Anahtar alıp kardeşinin arabasına koştu Aradan iki dakika bile geçmeden yaşlı kadının yanında durup hemen araba dinleyerek karşısına dikildi Sizi mezarlığın kapısına kadar götüreyim efendim Puz yürümeyin dedi Kadın da teşekkür etti hemen gelip oturdu yanına Kemerini bağlamayı da unutmadı Devinilerinde anlatılmaz bir incelik vardı Giysinlerinden parmaklarındaki yüzüklere, saçlarındaki tokalara kadar her şeyi az rastlanır bir seçkinliğe tanıklık eder gibiydi. Dedesinin bu hanımla yakın bir ilişki kurmuş olmasını isterdi doğrusu. Önce havanın bunaltıcılığını konuştular. Sonra Hami Esadı sözü birden cenazeye getirdi. Nafiz Esadı beyi e uzun zamandır mı tanırdınız diye sordu. Yaşlı kadın gülümsedi. Hayır iki günden beri dedi. Ama buna tanımak denirse. İki günden beri mi? Yani o öldükten sonra mı? Evet, öldükten sonra. Gazetede ölüm ilanını okuduğumdan beri. Ölüm ilanında da onu tanımadığınız onu tanımanızı sağlayacak ne vardı ki? Uzak bir akrabalık mı? Hamile Said'e kadın mavi gözlerini dolu verdiğini gördü. Akrabalık değil, hayır dedi yaşlı kadın. Hayır, akrabalık değil. Hamile Said arabayı durdurverdi. Peki ne öyleyse diye sordu. Yaşlı kadın yutkundu. Bir süre hiçbir şey söylemeden kaldı öyle. Sonra gene yutkundu. Ben ölüm ilanlarını çok okurum. Gazeteyi ilim aldım mı önce ölüm ilanlarına bakarım. Gözümün tuttuğu adamların da cenazesine gelirim dedi. Sonra anlatımının zayıf kaldığını mı düşündü nedir? Evet her işi bırakıp gelirim diye ekledi. Hamel Sadi iyice şaşırdı. Gözünüz kimleri tutar peki diye sordu. Yaşlı kadın içini çekti. Avukat ya da yargıç olacak. Yeşil de yetmişten aşağı olmayacak dedi. Sonra gülümsemeye çalıştı. Bilmem hiç düşündünüz mü bunu? Kim adlar bir soğukluk duygusu yaratır insanda. Kim adlar da çeker. At da çekici olmalı diye ekledi. Peki neden diye sordu Hamel Sadi. Bunların da bir nedeni olmalı. Yaşlı kadın çok tuhaf ve çok güzel bir biçimde gülümsedi. Evet var bir nedeni. İnsan yaşlandıkça bellik zayıflıyor Zayıfladınca da canlandırılması gerekiyor Dedi Nişanlım avukattı Yaşasaydı 80'lerinde olacaktı şimdi Yaşamımda ondan başkasını sevmedim Yalnız onu sevdim yani Anlıyor musunuz Hami bir şey düşündü Düşünmeye çalıştı daha doğrusu e, Evet anlıyorum Dedi ama fazla bir şey anlamadığının bilincindeydi Arabayı çalıştırdı Ağır ağır mezarlığın kapısına geldiler ''Ben burada ineyim dedi yaşlı kadın. Hamil kendisine kendisini evine kadar götürme önerdi, ...ama yaşlı kadın kesin bir dille geri çevirdi önerisine. İndi, aynı anda inen Hamil El Saadi'ye elini uzattı... ...sıktı ama hemen bırakmadı. ''Anlattıklarımı saçma buldunuz değil mi?'' diye sordu. ''Hayır hayır, olur mu öyle şey?'' ''Ama bence biraz'' diye başladı Hamil Saadi. Ancak arkasını getiremedi. Kararlı kadın da getirmesini beklemedi. ''Hayır, saçma buldunuz. Ama sizin ve daha nicelerinin saçma bulduğu şey, yani sevgilimin uğraştaşlarının mezarına bir gül koymak benim yaşamamın tek anlamı.'' dedi. Yanıt beklemedi. Hame el elini bırakıp birkaç adım ileride bekleyen taksiye doğru yürüdü. Hame El-Sadi, taksi gözden silinceye kadar arkasından baktı. ''Olacak şey değil. Evet, olacak şey değil.'' diye söylendi. Böylesine yaşlı bir kadının bu denli güzel, bu denli çekici olabileceği kendisini görmeyenlerin hiçbir, hiçbir zaman tasarlayamayacaklarını düşündü. Özel günler verilen günler kanun isteksiz özürler. Doygul, cebren ve hileyle zapt edildim. Yanlış fahri tarafından fet edildim. Hikayem bu vallahi katledildim. Efsahori, özel günler verilen gün. Edildim. Hikayem bu vallahi katledildi. Zaruri özel günler verilen günler kanun isteksiz özürler. verilen günler kanunsuz teksiz özürler Hep zoruri özel günler verilen günler kanunsuz teksiz özürler tekrar merhaba e, bugünkü edebiyat güncesinin e, konuğu Tahsin Yüceldi Tahsin Yücel'in eserlerine e, baktığımız zaman 1954 yılında yayınladığı Uçan Daireler adlı öykü romanın arkasından yine öykü alanında 1955 yılında Hane'yi yaşamalı, Düşler'in Ölümü, Yaşadıktan Sonra, Ben ve Öteki, Aykırı Öyküler, Komşular, Golyan Devrimi gibi eserleri saymak mümkün ki Golyan Devrimi'ni 2008 yılında yayınlamıştır. Evet. Sadece ökücü değil demiştik roman alanında da çok e, önemli eserler çıkartmış ve ödüller almış. 1960 yılındaki mutfak çıkmazıyla başlayan romancılığı peygamberin son beş günü, bıyık söylencesi, vatandaş, yalan, kumru ile kumru, gökdelen gibi e, eserleri kapsıyor. Özellikle yalan adlı roman konusunda ben bir e, not bulmuştum çok beğenmiştim notu sizinle de paylaşmak isterim ee, bir okuyucusunun notu bu son yılların dil içerik karamiza kurgu olarak en iyi romanlarından biri Tahsin Yücel'in yalanıdır yalan isimli romanın son sayfalarında kahramanlarını Dostoyevski üzerine uzun uzun konuşturmuş ve o büyük yazara böylesine samimi bir saygı duruşunda bulunarak hem kendisine hem de Dostoyevski'ye olan hayranlığımızı çoğaltmıştır diye bir yorum var ben çok beğenmiştim ee, bunun dışında 1957 yılında ee, Anadolu Masalları adlı bir masal kitabı var. 1975 yılında Dönüşüm ve Vatandaş adlı iki tane anlatısı var. Ee, 1976 ve sonrasında deneme eleştiri yazıları var. Yazın ve Yaşam, Yazının Sırları, Tartışmalar, Yazın Gene Yazın, Alıntılar, Söylemlerin İçinden, Salaklık üstüne deneme, yüz ve söz, göstergeler, e, incelemeleri var, dil devrimi, anlatı yerlemleri, dil devrimi ve sonuçları, yapısalcılık, eleştirinin abc'si, insanlık güldürüsünde yüzler ve bildiriler, eleştiri kuramları gibi. E, ve 1990 yılında e, yayımlanan bir derlemesi var, yazı ve yorum. Bu e, bazı hikayeleri ve romanları yurt dışında da yayınlanmış. Örneğin 1996 yılında yazdığı Vatandaş adlı e, romanı 2005 yılında e, Fransızca'ya yayınlanmıştı Citizen olarak. Yine 1992 yılında yayınladığı Peygamberin Son Beş Gün adlı romanı e, 2006 yılında Last Five Days of the Prophet adlı e, isimle yayınlanmış. 1995'te e, yazdığı büyük söylencesi e, yine Fransa'da Naomi Chingos çevresiyle basılmış 2009 yılında e, daha da ilginci vatandaş e, The Citizen 2005 yılında e, Fransa'da yayınlanmıştı ama 2009 Ocak ayında e, Fransa'nın en önemli yayın evlerinden biri olan Akdessut tarafından cep kitabı olarak da yayımlandı. Dolayısıyla da yurt dışında da bilinen bir yazar. Ee, tabii ki bu kadar önemli bir yazarın e, aldığı öyküler, ödülleri de e, es geçmemek gerekiyor. Hane Yaşamalı adlı öyküsüyle 1956 yılında Said Faik hikaye armağanını, Düşlerin Ölümü ile Türk Dil Kurumu öykü ödülünü 1959'da almış. Ee, Yaban Düşünce adlı eseriyle 1984 yılında Azra Erhat Çeviri Yazını Üstün Hizmet Ödülü'nün sahibi olmuş. Peygamber'in Son Beş Günü adlı romanıyla 1993 yılı Orhan Kemal roman armağanı almış. Mayıs 1999'da 3. Ankara Öykü Günlerinin onur konuğu olarak plaket almış. Ee, Dünya Gazetesi tarafından 1999 yılında yılın yazarı seçilmiş Komşular adlı e, öykü kitabıyla. Yine 1999 yılında Sedat Simay Vakfı Edebiyat Ödülünü Söylemlerin içinden adlı eseriyle almış. 2003 yılında Yalan adlı romanıyla hem Yunus Nadi roman ödülünü hem de Ömer Asım Aksoy ödülünün sahibi olmuş. Ee, Balkan, ülkeleri, Balkan ülkeleri edebiyatçıları arasındaki e, romanların e, yazarlarına verilen Balkanika ödülünü de Göktelen adlı romanıyla 2007 yılında almış. 2008 yılında Mersin kente edebiyat ödülünün sahibi. Aynı zamanda e, Fransız hükümetince öğretim, yazın ve sanat alanlarında üstün başarı göstermiş kişilere verilen Parmes Akademik Nişanı'nın en yüksek derecesi olan Commander derecesinin de sahibi 1997 yılından beri. E, sadece bununla bitmiyor e, Tahsin Yücel'in edebiyatımıza sunduğu eserler. E, yüzün üstünde çevirisi de var Tahsin Yücel'in ki bunların e, pek çoğunu eminim siz de okumuşsunuzdur. E, mesela... Tom amcanın kulübesi Jane Eyre Steinbeck'in bir numaralı evde olanlar Kül kedisi Flaubertin Madame Bovary Gaydemo Pusant'tan Kartopu Pamuk Prenses Bunların hepsi 1954-1960 yılları arasında ki çevirileri Ki ben 6-7 tanesini saydım Bu sırada 60 civarında çevirisi var 1960-1996 yılları arasında da Paris Sıkıntısı Balzac'ın Öcün Grandet Konuşan Hayvanlar Sıvanın Bir Aşkı e, Kamelyalı Kadın Vadideki Zambak Sevgili Çağdaş Söylenler Yine Albert Camus'un Yaz Sürgün ve Krallık Göstergeler impar İmparatorluğu Gaydem'i Ölümden Acı ve Ayışığı adlı eserlere, Emile Zola'nın Suçluyorum, Gustav Albert'in Bilir Bilmezler, Yine e, Albert Camus'un İlk Adam, Parmak Kız Andersen'den, Honorda Bağzak'ın Goryot Baba, e, Karlar Kraliçesi ve yine e, burada sayamayacağım e, en aşağı 30 kadar daha eseri e, Türkçe'ye kazandırmış. Tahsin Yücel Şu anda Tahsin Yücel'in e, Varlık yayınlarından çıkan Tanzimattan Günümüzü adlı Türk Öykü Anteviyesi'ndeki Bir eserini sizle paylaşmak istiyorum Fakat e, süreden dolayı Kendisinden özür dileyerek Biraz kısaltarak Okuyacağım. Çünkü eczanede dinlemenin çok zor olduğunu biliyorum. Takip etmenin. O yüzden çok da sıkmadan. Hikayenin ismi Yürümek. Bu havada yürünmezdi diyordu Mehmet Ali. Bulutlar çok alçaklardaydı. Çok karaydı. Toprağa basmıyordum da kapkara bir suya gömülüyordum. Daha çok gömülmeliyim diye duruveriyordum. Katiba da bunu yaptı işte. Durdu. Ama yalnız birin için, diyordu. Hakkı vardı Mehmet Ali'nin. Öyle kesin ve dönüşsüz bir ruş olarak değil. Dıştan gelme bir baskı altında... ...bir kısacık mola olarak denemek gerekirdi... ...katibanın davranışını. Yaşaması sonu gelmez bir yürüyüş olmuştu. Durmayı düşünemezdi. Yıllardır hep yürür görürdük onu. Çarşıda, köprü başında... ...Cahan kıyılarında... ...öte geçenin daracık sokaklarında... ...kasabın uçlarında... ...sessiz kısa adımlarla yürür dururdu sabah akşam ağır ağır yerden bir toz kaldırmadan kaldırmaktan forkarcasına. gözler uzak bir boşlukta hiç yorulmaz mıydı neden yorulmazdı çocukların söylediği gibi kafayı üşüttükten sonra tabanlarındaki ateşi duymaz mı olmuştu yoksa böyle usul usul böyle yere basmaz gibi yürüyerek yorgunluğunu unutuyor muydu geldi anla Mehmet Ali saçma buluyordu böyle sorulara. Katiba da yorulurdu elbette. Neden böyle hiç bıkmadan yürüyordu? Kime doğru, neye doğru yürüyordu? İş bunu bilmedi diyordu. Biliyordu da, Katiba Durma bacısından Zühre bacıya doğru yürüyordu ona göre. Zühre bacı ister önüne ister arkasına düşsündü. Gittiği yön ne olursa olsundu. Ona doğru bir yürüyüştü her yürüyüşü. Yürümek ille de ilerlemek, ille de varmak değildi elbette. Kendisi de bilirdi bunu. Çocukluğunda da böylece aya doğru, güneşe doğru yürüdüğünü düşünürdü. O zaman da böyle olurdu işte. Ne açılır, ne kapanırdı araları. Ama ister yaklaş, ister yaklaşma, barınmak istenen şeye doğru yürüme koştu. Durmakla bir tutulamazdı. Bir bakıma durmakla bir olsa da. Bunun için Adana'da, Elaziz'de bile hep zehrabacıya doğru yürür durur kâtıba. Bununla birlikte aya doğru yürüyen bir çocuk gibi bir kadına doğru gelmenin altmışını aşmış bir adama yetmediği zamanlar da olmaz değildi. Katiba bizim buraların uzaklarda duramazdı. O zaman kalkar ısız evine gelirdi. Gene cihan kıyılarına, çarşıda, köprü başında, öte geçide sürdürürdü yürmesine. Komşular için hiç bilmezlerdi. Gene kavulmuş fıkara derlerdi. Oysa iki oğlu da, iki gelini de, beş torunu da hep el üstünde tutardı katibayı. Büyük oğlu Adana'da, Adana gibi bir yerde yargıçlık yapmasını, Katiba'nın küçücük bir dükkanda yıllar yılı çalışmasına borçlu olduğunu bilirdi. Bir bunak da saymazdı onu. Çok çalışmış, çok yıpranmış, saygıdeğer bir ihtiyar olarak görürlerdi. Bunun için anaları öldükten sonra küçük dükkanını sattırarak alıp götürmüşlerdi onu. Yanlarında rahat etsin istiyorlardı. Rahattı da gelinleri güzel yemek yapıyorlardı. Cebinde harçlığı eksik değildi. Çocuklarını, gelinlerini, torunlarını seviyordu. Yürümesine gelince, nerede olursa olsun, ay gibi hiç değişmeyen, ay gibi eski bir zöhre bacıya yöneldiğine göre her zaman aynı yürümeydi. Anlatılmaz bir büyüme, sonsuzluğa doğru bir gelişmeydi. Her zaman, her yerde güzeldi. Gene de bir an geliyor, her şey eksik. Her şey güdük görünüyordu gözlerine. Ya da her şey yoğunda bir engel oluyordu. Diyelim ki Elaziz de Postacıoğlu'nun yanındaydı. Yürümeye çıkmıştı. Elinde olmadan çevresine bakıyordu. İşte topal bir adam. Bir ayağı kısa diyordu içinden. İşte tam üç katlı bir ev. Kapısını yeşile boyamışlar diyordu. Sonra birdenbire eski bir Türke geliyordu aklına. Elaziz uzun çarşı, dükkanlar karşı karşı. Olduğu yerde durarak çevresine bakıyor. Olur şey değil diye söyleniyordu. Elaziz Çarşısının gerçekten de uzun olmasına, dükkanların gerçekten de karşı karşıya bulunmasına, eski Türkünün gerçekten de doğru konuşmasına şaşıyordu. Evet, hepsi doğru. Dükkanlar karşı karşı diyordu içinden. Ama bu kesinlik rahatını kaçırıyordu. Tek gerçeği bir değişmez zehrabacı olduğundan mıdır nedir? Her zaman gördüğü nesnelere bile kuramsal olarak bilip de gerçekliklerine pek o kadar inanmadığı şeyler gibi bakardı hep. O sırada Elazığ'ın dükkanlarının kendisini yalancı çıkardıklarını seziyordu. Kendi dünyasında olmadığını. Hiç böyle yerde kendi dünyası değildi. Belki ama burada kendi varlığından daha gerçek gibi görünen bu el dükkanlarının önünde uzaklık kurşun gibi ağır geliyordu birdenbire. Öte geçeyi özlüyordu. Diyelim ki Adana'da, Yargıçoğlu'nun evindeydi. Oğlunu da, gelini de, torununu da çok sevdiğini düşünüyordu. Gülerek bakıyordu onlara. ''İlham bir şu kucağına aldı işte, yanağını öpüyor.'' diyordu içinden. Kendisine de yanına çağırıyordu Zeloş'u, kucağına oturup yanağını öpüyordu. Ama birdenbire ayakları yere sağlam sağlam basmıyormuş gibi, yapılanlar yaptıkları boşuna bir devinmeymiş gibi bir duyguz uyanıyordu içinde. Oğlunun karısıyla konuşmasını. Çocuklarını sevmesine bakarken, kendisi de torunlarını severken, bütün bunları yaşanmamış bir anıyla, erişilmez bir zahrabacı ile birlikte geçirebilecek bir ömrün anısıyla karşılaştırıyordu ister istemez. Kendine de, çevresindekilere de acıyordu. Öyle ya, gerçeği gerçek dışı bir şey yapıyordu bu karşılaştırma. Katibe birer özenti, birer öykünme gibi görmeye başlıyordu bu yaşananları. Oğlu, gelini ve torunları hiç bilmedikleri, Görmedikleri hiçbir zaman yaşamadıkları yaşayamayacakları gibi gerçeğe öykünüyorlardı durmadan Tekkelerde hu çekerek dönenler de böyle bilinçle ya da bilinçsizlikle şöyle bir sezinlemekte kaldıkları bir özleme dile getirmezler miydi? Katibanın yürümesi gibi Evet doğru de dönüp durmaktı bir bakıma Ne var ki bu türlü karşılaştırmalardan bu türlü acımalardan sonra bir başka yürüş düş düşü kuruyordu. Öte gözünde tutuyordu Öte gece başkaydı Öte geçeyi düşünmek bile Herkese yukarıdan bakmasına yol açıyordu Hepimiz bilirdik Katiba alçık gönüllü bir adamdı Hiç kimseden üstün bulmazdı kendini Ama iş bu konulara dökününce Zöhre bacının kocası Belediye çavusu Hacela'dan başka Herkesten ileride bulunduğunu düşünürdü Memadeli'ye sorarsan haksız da sayılmazdı bunda Özlemini gerçek tanıyan adamdı Katiba ona hiçbir zaman ulaşamamış bile olsa Yürümüş yaklaşmış adamdı Ermişliğin eşinden dönmüş adamdı Geri dönmek acı olsa bile ta eşiğe kadar geldiğini unutmazdı Katiba bunamamıştı elbette Ama bunalıyordu Bir zamanlar nerede olursa olsun Hep Zöhrebacı'ya doğru yürümek Bayağı içini serinletirdi Anlatılmaz bir mutluluk verdi ona Şimdi durum tamamıyla değişmişti Görülmüşe, uzaktan uzağa yaşamışa Değişmeze doğru yürümüyordu artık Yaşanmak, görülmek istenene Değişmiş olana doğru yürüyordu O eski, o her zamanki O sonsuz Zöhre Bacı'ya doğru yürümüyordu artık Haceladan kalarak Çatal kapılı evde yalnız oturan Yaşlı Zöhre Bacı'ya doğru yürüyordu Hem de kesinlikle varmak istiyordu bu kere Varmak ve kalmak istiyordu Bunun için yürürken de bunalıyordu Son günlerde yürüdüğü alan da çok daralmıştı Yalnızca öte geçe de daracık sokaklarda yürüyordu. Yine de çok az karşılaşıyordu Zöhre Allah'ım büyük insanlar ne kadar az karşılaşıyorlar diyordu içinden. Bunalıyordu. Kara bulutların çok alçaklara indiği o gününde daha çok bunaldı. Alanı daha da daralttı. Her yana duvarlar çekilmiş gibi Zöhre bacının eviyle kendi ev arasında gidip geldi saatlerce. Zöhre bacı karşısında belirmedi. Zöhrebacı'nın belirmesi geciktikçe bir gömülme duygusu büyüdük kağıt içinde. Dünyanın sonu mu geldi diye söylendi. Dünyanın sonu gelmemişti elbette. İnsanlar kağıt uzakta, biraz daha güç, biraz daha sıkıntılı bir biçimde bile olsa, gene eski günlerdeki gibi götürüyorlardı ömürlerini. Kimi eller, kimi küçük kağıtları ortadan ikiye bölerek, kim insanlara bulutların böylesine alçaklara inmediği bir dünyanın kapısını açıyordu. Kimi eller, kimi küçük kağıtlara bir harf, bir iki rakam yazarak, kimi insanları gökyüzünün böylesine kararmadığı yerlere götürecek bir yolculuğa başlatıyordu. Gene de her şeyin yolunda olduğu söylenemezdi bütün eylemler yarımdı. Katibanın Zöhre Bacı'ya varmasını, çatal kapıdan girip dik merdivenlerden çıktıktan sonra Zöhre Bacı'nın kapısını iterek nasılsın diyebilmesini, her gün her yerde Katibanın Zöhre Bacı'yı, Zöhre Bacı'nın Katiba'yı görebilmesini belirlemiyordu hiçbiri. Katiba gittikçe daha çok gömüldüğünü duyuyordu. Büs bütün gömülmektense azıcık durmak istedi, evine girdi. Evinde bükük boynuyla, mosmor yüzüyle bütün ömrünü simgelercesine, yerden bir karış yukarıda, ağır ağır sallanan ayaklarıyla duruşunun çok kısa sürdüğünü, gene yürüdüğünü söylüyordu. Evet, gene yürüyordu Katiba. Yalnız hem dar, hem de sonsuz bir alanda. Zöhre da yürüyordu. Ama göremiyorlardı bunu. Bambaşka şeyler anlatıyorlardı. Herkes meme deli değildik. Evet, Türk Öykü Antoloji'nin Tanzmat'tan Gülmüştü Türk Öykü Antolojisinin içindeki e, eserin baş ve son kısmını okudum. Ortasında çok daha enteresan hikayeler var ama çok da sıkmamak adına vakit kaybetmemek adına. Çünkü e, aslında hep öykülerden bahsetmemize rağmen e, Tahsin Yücel'in Romanlarından da çok kısa olarak bahsetmek istedim. Özellikle Yalan adlı eserine belki de okumakta fayda var. Bununla ilgili arka kapağında yazan yazıyı sizinle paylaşmak isterim. Gülünç ile acıklığın iç içe geçtiği anlatımıyla yaşadığımız dönemin çeşitlerine tanıklık eden ilginç kişilerle yalan günümüz toplumunun hastalıklı yalanlarından birine parmak basıyor. Romanın odak kişisi şaşırtıcı bilgisini ansiklopedilere ve olağanüstü beleğine borçlu olan Yapayalnız, silik, beceriksiz ama benzerine güç rastlanır bir adam. Yusuf Aksu. Saçma bir aşk yüzünden 17 yaşında kendini öldüren bir sınıf arkadaşının anısı Yusuf'un yaşamına bambaşka bir yön verir. Arkadaşının kuramı kendisine mahall edilince de çok geniş bir hayran kitlesinin gözdesi olur. Çevresinin kendisine dayattığı kimliği üstlenir. Ancak mutsuz bir aşkın ardından yalnızca yanıldığını görmekle kalmaz. Başta kendi kimliği olmak üzere her şeyin yanın üstüne anlar. Edebiyat dünyamızda büyük bir ses getiren Peygamberlerin son beş gün adlı romanında da tam on yıl sonra usta yazar Tahsin Yücel çağımızda toplumsal bir alışkanlığa dönüşen ama evrensel boyutlara uzanan yalanı ele alıyor. İz düşümlerine pek çok kesimde bulabileceğimiz, aynalarda yansımışçasına çoğaltabileceğimiz yalan çok katmanlı, derinlikli bir roman. Çok kısa bir öykü kitaplarından da bahsetmek gerekirse Aykırı Öyküler adlı kitabında Tahsin Yücel Aykırı Öyküler adlı hikaye kitabında o çok sevdiğim Google mizahını bol bol bulmak mümkün. Toplumsal yapımızdaki yozlaşmayı belirli bir dönemeci döndükten sonra gittikçe ağırlaşan Güçsüzleşen, çirkinleşen, sevişmeden karın doyurmaya dek her şeye yabancılaşan, doğadan, doğanın gücünden, doğanın güzelliğinden dışlanan bir yerlere veren bu hikayeler, son yıllarda okuduğum en güzel hikayeler. Aykırı Öyküler, son yıllarda oldukça yakından izlediğim hikayeciliğimizde çok özel bir yeri olan nefis bir hikaye kitabı. İlk bakışta okunması zor bir kitap gibi görünüyor. Ama bir başlayınca, o dil ve zeka şüleni, O akıl alm almaz imgelem gücü O humor insanı öyle bir sürüklüyor ki Kitabı bitirmeden elinizden bırakamıyorsunuz Fethi Naci. Ve yine komşular adlı öykü kitabının Arka kıpak yazısı Tahsin Yücel'in Komşular adlı bir hikayesi var 16 sayfalık hikayeyi okurken Yılların alışkanlığıyla sevdiğim ilginç bulduğum usta cümlelerin altını çiziyordum Hikayeyi bitirip baştan sona yeniden bir gözden geçince şaşırdım. 16 sayfanın bütün satırlarının altını çizmiştim. Tahsin Yücel güzel şiirin değiştirilemez, sözcü yerinin oynatılamaz biçimlerine benzer bir biçim yaratmış. Fetinacık Tahsin Yücel'in öyküleri, romanları, denemeleri, inceleme barakma izleriyle tanıyorsunuz. Komşular adlı kitabında da son öykülerini bir araya getirdi. Kitabı adını veren öyküde apartman komşusu olan bir karı kocanın kavgasına tanık olan Alba Yatmaca'nın kavgadan nefret etmesine karşın kendini nasıl da bu kavgaya kaptırdığını, hatta taraf olduğunu, kavganın dayanılmaz çekiciliğine kapılıp neredeyse o karı kocanın seslerini bekler olduğunu Tahsin Yücel büyük bir ustalıkla işlemiş. Gerek komşular öyküsü gerekse öteki dört öykü Tahsin Yücel'in olgunlaşmış öykücünün nefis örnekleri. Ve son olarak mutfak çıkmazı, Hepsi kördü. Hepsi suçluydu. Zorbaları alkışlayan onlardı. Kötüleri el üstünde tutan, göklere çıkaran onlardı. İyileri, zayıfları, iyiliği, zayıflığı, sinekler gibi ezen onlardı. Bu dünyayı onlar bu hale getirmişlerdi. Belki de hepsi Emel'di. Hiç değilse Emel'dendi hepsi de. Hepsi de emirin çirkin bir gölgesiydi. Her şey bir tutku nesnesi olabilir. Yemek yapmak bile. Ne olursa olsun. Mutfak çıkmızının kahramanı Divitoğlu'nun yaşamını bu tutku alt üst eder. Gittikçe zorlaşan yoksul öğrenci yaşamının yükünü hafifletmek için girişir bu işe. Ancak bir kez başladıktan sonra birbirinden güzel, birbirinden özgün yemekler yapma tutkusu öğrenimini de, sevgilisini de, ailesini de adına yaraşır bir yargıç olma hayalini de unutturuverir. Yaşamını benzeri az rastlanır bir tragedya dönüştürür. Hepsi bu mu? Hayır. Bu kısa okurken bir yandan da korkunç bir yokluk ve baskı döneminin yansımalarına, bir yandan da genç bir yazıların arayışlarına tanık oluruz. Tahsin Yücel'in yıllar sonra vatandaşta, peygamberin son beş gününde, yılanda ve kumuyla kumruda sürecek olan arayışlarına diye bitirmişler. Ee, ben sırayla okumayı planlıyorum. Umarım siz de bu... Günkü programdan e, memnun kalmışsınızdır Her zamanki gibi Suç lisan ettiksek affola deyip izninizle üzerinizden ayrılıyoruz. İyi akşamlar Edebiyat Güncesi İstanbul Eczacı Odası Edebiyat Kulübü'nün hazırlayıp sunduğu Edebiyat Güncesi sona erdi